1592 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerine kızgın kumlar içerisinde yatıp yuvarlanarak nefsini kınayan bir kişiden dua istemelerini söylemeleri, bir gün adamın bir elbisesini çıkararak kızgın kumların üzerinde yatıp yuvarlanmaya başladı, bir yandan da kendi kendine, cehennem ateşini tat, geceleri murdar bir leş gibi oluyorsun gündüzleri ise kahraman kesiliyorsun, diyordu. O sırada bir ağacın gölgesinde oturmakta olan Hazreti Peygamberi gördü ve yanına vararak "Ey Allah'ın Resulü, nefsim bana galebe çaldı." dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Şunu bil ki göklerin kapıları senin için açıldı ve bütün melekler seninle iftihar ettiler." buyurdular. Sonra da sahabilerine dönerek, "Kardeşinizin duasından yararlanınız." dediler. Bunun üzerine sahabilerin her biri ondan kendileri için dua etmesini istediler. Hz. Peygamber de ona, hepsine birden dua etmesini söylediler, o da şöyle dua etti, Rabbim, takvayı onlar için azık eyle ve kendilerini hidayet üzerinde bir araya getir, Hazreti Peygamber de onun için, ey Rabbim, sen onu muvaffak eyle, diye dua ettiler, o da, Allah'ım, onları cennetlik eyle, dedi.